Hal atakan hadisul junud Nitekim o orduların Firavun ve Semut milletlerinin başlarına gelenleri mutlaka öğrenmişsindir. Velillezine keferu fi tekzibin vallahu min waraihim muhitun Fakat kafirler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 Beşer sözü değildir, o levh-i mahfuzda olan pek şerefli bir Kur'an'dır.